Programdan asada ekolojik yaşam programına hoş geldiniz. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği hazırlıyor programı. Ben dernek adına Bora Kabatepe. Bugün Artvin'e bağlanarak daha önce bu programda konu aldığımız Çerrat Tepedeki madene karşı maden girişimine karşı yürütülen mücadeleyle ilgili son gelişmeleri almaya çalışacağız. Bütün Artvin'in topyekün karşı çıktığını söyleyebileceğimiz bu proje ile ilgili yeni bir gelişme var. Bir bilirkişi raporu var yayınlanan. Bu konu tekrar gün Deme geldi bu rapordan sonra ee, biz de bunu konuşmak için bugün Artvin'e bağlanıyoruz Yeşil Artvin Derneği'nin başkanı Neşe Karaan telefon attığımızda Neşe Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Daha önce Bedrettin Bey'le konuşma fırsatımız olmuştu bu konuyu. E, Cerrah Tepe'yi konu almıştık. E, gönül isterdi ki Artvin'i güzellikleriyle de e, konu alalım programa ama e, konuştuğumuz gibi yakasından düşmüyor e, bu gibi çevre mücadeleyle ilgili e, konular. E, öncelikle teşekkür ediyoruz e, Yeşil evet. Artvin Derneği olarak tüm bu... E, bu, bu konuda yürüttüğünüz mücadele için e, ve bizlere e, konu bizlere konuk olup bu konuyu e, daha geniş kitlelere duyurmamızı sağladığınız için e, biz teşekkür ederiz aslında ardindeki bütün canlılar adına e, bizim sesimizi e, duyuruyorsunuz zaman zaman da yer veriyorsunuz gerçekten çok ihtiyacımız var sizlere dediğim gibi bütün canlılar adına biz tekrar teşekkür ediyoruz. Evet bu baş, başlangıçta belirttiğim gibi bir bilir kişi raporu oldu geçen hafta yayınlanan ee, Bununla ilgili sizle konuşmak istedik ama yine de şöyle bir geriye baktığımızda e, konuyla da yeni tanışmış olan dinleyicilerimiz olduğunu düşünebileceği düşünerek. Bir geçmişine bir bakabilir miyiz? Crra Tepe dediğimizde e, hangi bölgeden ve kaç senelik bir mücadeleden bahsediyoruz. Evet, e, Cerat Tepe tabii e, yer olarak Artvin Şehir Merkezi'nin hemen üst tarafında yer alan, e, işte, Kafkasör Turizm alanımızı da içine kapsayan, Artvin'in mahallelerini de üst mahallelerinin büyük bölümünü de içine kapsayan, e, Artvin etrafını saran daha doğrusu bütün alanları kapsayan bir maden ruhsat alanı var. Yaklaşık 25 senedir Artvin halkı bir bütün olarak mücadele ediyor. Yaşamsal bir mücadeledir bu, çünkü orada madencilik olduğu zaman yapılacağı yani yapılması düşünülüyor. Biz de e, bunun yani Almanya'daki yapılacak madenciliğin altındaki yaşamı e, ve etrafındaki yani etrafındaki olan doğal yaşamı sona erdireceğini biliyoruz. Çok büyük zararlar vereceğini biliyoruz. Bunun için e, 25 senedir yaklaşık altını halkı mücadele ediyor. E, aslında. Ve bu 90'lı yıllarda başlayan bir e, mücadele. İşte ilk e, bir Kanadalı komün firması vardı. O halkın e, muhalefetiyle çekildi. Ondan sonra İmmet Mining diye bir başka Kanadalı firmaya devretti. İmmet Mining döneminde e, yine halkın muhalefeti devam etti ama bir yandan da hukuksal mücadelemiz başladı 2005 yılında, 2008'in sonuna doğru. eee de şöyle bir şey oldu en başından beri şirketler işte açık altın işletmeciliği olarak başvuruyorlar geliyorlar ama ondan sonra yok biz vazgeçtik sadece kapalı yapacağız diye devam ettiler ve bugüne kadar açılan bütün davalarımız kapalı bakır işletmesi içindir açık işletme için bugüne kadar herhangi bir dava veya dosya söz konusu olmadı açık altın başvuruları da şu anda var ama henüz uykuda bekliyor bakanlıkta 2008'in sonundaki davamızda oradaki kapalı işletme içinde ve ruhsatların iptali içinde ee, ve orada madencilik yapılamaz diye 2008'in sonunda mahkeme iki ruhsat alanını iptal etti. 250 hektarlık Çerattepe ruhsat alanı var. 4156 hektarlık da Genya'da ruhsat alanı var. Yani ilçenin mahallelerinde içine alan, işte turizm alanının tümünü içine alan Kent ormanının tümünü içine alan, içme sularımızın tümünü içine alan, e, yani bütün yaşam alanlarımızın içine alan büyük e, 4406 hektarlık devasa bir ruhsat alanı. E, ve Dolayısıyla 2008'in sonunda e, o iptal edildi. 2009'un başında da Danıştay bu ruhsat iptallerini onadı. Yani dolayısıyla biz artık bu madencilik sıkıntısından kurtulduk dedi. Rahat bir Ama nefes alınmıştı. Ama aslında sorunlar anı. gerçekten çok fazla. Hı hı. Hem çoruh Vadisi'ndeki ana barajlar hem de yan kollardaki yüzlerce HES mücadelemiz de vardı bir yandan. E, fakat 2012'de bir baktık ki yeniden bir ihale var ve Türkiye'de maden ihaleleri var ve en başında yine ne yazık ki Cerat ve Genya e, ruhsatları var. Nasıl olur bu dedik işte orası boş kaldı yeniden ihale ettik dediler. E, Artifin Halkı zaten Yaşarsın Derneği bir çatıdır. E, yaklaşık 60 tane bileşenimiz var. Bütün siyasi partiler, STK'lar, belediyesi vesairesi toplan, toplantıya çağırdık yine. E, kalktık beraberce Ankara'ya gittik. İşte Enerji Bakanlığı da görüştük, siyasi partilerle de görüştük. Derdimizi anlattık. Enerji Bakanı bizi çok güzel dinledi ama e, dedi ki madem o kadar ısrar ediyorsunuz işte madenler bulundukları yerde çıkar dedi. Böyle bir gerçeği de öğrenmiş olduk. Madenler bulundukları yerde çıkıyormuş diye. E, ve şey dedi bize madem bir bakalım yerin altımız zengin, üstümüz zengin ama bir hafta sonra hiçbir şeye bakmadan ihale gerçekleşti. Ve Arslan Halkı da üçüncü dönem mücadeleye başlamış oldu. E, bu tabi danışıklı dövüş bir ihaleydi. E, Azil Satesi'nin bir ihaleydi ama akabinde de ee, Özaltın AŞ diye ne yazık ki Artvin'le olan daha çok da turizm yatırımla uğraşan bir firma ama e, o aldı ihale ona kaldı ve bir ay sonra da e, iki sayfalık rödevans sözleşmesi önemli bir sözleşmeyle e, Mehmet Cengiz yani firması olan işte Etibakır'a e, şeyi devretmiş oldu. Şu anda da e, yani ruhsatlar Özaltın adına ama e, işlemi yapacak olan <gülüyor> Mehmet Cengiz Onunla tekrar arsinal altın mücadeleye başladı. E, tabii işte tekrar e, bu e, yine aynı şekilde açık altın e, atık havuzlarıyla başladılar. Sonra vazgeçtik dediler. Kapalı işletme yapacağız dediler. Bunun için davalar açıldı. E, 94'ün sonunda e, chat iptal edildi. Kapalı Bakır için açılan davada çet edildi. 95'te de, yani yürütmeyle duruma geldi. 95'in başında da, Ocak ayında da çet kararı geldi. Ama o bir baktık ki akabinde şirket yine bir hazırlık içerisinde. Çet iptal kararı Danıştay'a taşındı. Orada bekliyor, hala orada bekliyor. Ve bir önceki çet kararında burada madencilik yapılamaz diye çetipterletildi. Yani art için e, de madencilik yapılırsa korunan alanlar ve art, e, korunan alanlar tehlikeye girer, artın yaşam alanı olmaktan çıkar diye çetipterliydi bu. Hani şurası eksik, şurası tamamlayım. E, Şuralar onarılırsa işte şöyle yapılırsa bu tekrar olabilir, revize edilebilir gibi bir çetipter kararı değil. Ama ne yazık ki 2009'da 7 sayılı bir genelge var, e, Orman Bakanlığı'nın yazdığı. Bir genelge bakın bir yasa veya başka bir şey değil bu genelgeye dayanarak bu genelgede işte chatlerde eksik bulunan kısımların revize edilmesi edilip tekrar bakanlığa direkt bakanlar yollanması ve tekrar gözden geçirilmesi işte kabul görürse tekrar yeni çet kabul edilmesi gibi bir genelge ama ne yazık ki buna bizimkinin hiç uymamadı, uymadığı halde buna dayanarak bir chat yaptılar hı hı. E, bu arada da tabii e, sürekli yukarıya şirket e, çıkma gayreti gösterdi. İşte zaman bir sürü, Ertin Halkı bunların önünü kesti. Defalarca e, öyle bir sıkıntı yaşadık. E, akabinde işte biz dedik ki, o zaman madem öyle bekleyin buna daha açalım. Onu da beklemek istemediler ama Ertin işte Halkı biliyorsunuz orada yaklaşık 21 Haziran'dan itibaren nöbet tutmaya başladı bu nedenle. 24 saatlik nöbetler sürekli nöbet tuttuk. Yaklaşık 250 günün üzerinde, 250, 245 gün orada nöbet tuttu. Açın 24 saat boyunca en son işte bu ağır müdahaleye kadar. Ve bu arada ayı. tabii e, Türkiye'deki en yüksek katılımlı, 751 katılımlı da Türkiye'nin en yüksek katılımlı çevre aslında açtık. Tekrar bu en son uyduruk çevre işte bu... 2007 sayılı genel gereğince hazırlıklar çetin içinde davamızı açtık ee, ve 61 tane avukatımız takip ediyor şu anda. Ee, bunlardan tabii Bedrettin Bey gerçekten başından beri özveriyle bütün o davaları, dosyaları hazırlayıp yürüten arkadaşımız gerçekten ve diğer bütün avukat arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ederiz. Ee, ama ne yazık ki işte bu arada... Ee, bu davanın yani bir, e, bunun şeyini beklemeden e, işte Arkin e, valizinin de Artin e 7 tane ilin güvenlik gücünü yığmasıyla şirketi oraya e, ve hiçbir izinleri olmamasına rağmen yani orman bölgede orada henüz yer teslimi yapmamış olduğu halde yasa dışı bir şekilde Arkin halkını biber gazı ve e, işte ilk defa biber gazıyla, plastik mermiyle, siddetle yani devletin kendisine karşı kullandığı ilk defa öyle bir şeyle karşı karşıya kaldık ve şirketi oraya çıkardılar yani, ama şirket hı. orada şu anda beklemekte herhangi bir şey yapamıyorlar yapmıyorlar zaten şu anda yapacakları başka hı hı. şeyleri de yok yani alet iş makineler şunları bunlar da yok bir tane iş makinaları var konteynerler var. E bu arada da işte dava açılmıştı zaten. İşte hı hı. Davanın bilirkişi Mart'ın 14'ünde bilirkişi keşfi yapıldı. 5 saat süren bir bilirkişi şeyde, e, keşifti. Hı hı. E, aslında o kadar çok şey anlatıldı. Hocalarımızı da çağırdık. Onlar da hem uygulamalı da anlattılar. Ve önceki bilirkişi raporu çok net, çok açık. Bilimsel verilere dayanan bir bilir, bilirkişi raporu da var daha önceki. E, başka hocalarımızın raporları da var. E, bu 20 senedir bir sürü raporumuz var. Artık normal fakültesinin 2006 yılında bizim isteğimizin dışında fakülte görüş olarak yayınladığı Ümit hocasının imzasıyla hı hı. rapor var. Yani işte Tumaç'un yaptığı var, normal Odası'nın yaptığı var, bir sürü raporumuz Bilimsel var. Bilimsel raporlar rağmen, bu bilir kişilere tabii onları da sonuldu ama ne yazık ki ve bilir kişi raporu bir türlü gelmez bilmedi. 3 3 aylık yani, bir süre e, bu bir de bir şüpheye de yol açmıştı zaten. Detaylarına girmeden altını çizmek isteyeceğimiz. bir kadar süreye gelir diyorduk. Hı -hı. Ama 3 ay gibi bir sürede ancak geldi ve bilirkişi raporuna müdahale edildiği yönünde söylemler duymuştuk. Tabii yani onlar bir söylem ama hakikaten de raporu görünce ee, ve biz bunu tabii biz bu raporlarla bu mahkeme sürecinde bunları biliyoruz karşılaşıyoruz vatandaş olarak ama tabii bununla uğraşan bir sürü hoca e, bu işleri gören yani bu raporların ne demek olduğunu bilen bir sürü hoca inanamadı yani. Böyle bir raporu ilk defa görüyoruz dediler gerçekten hı hı. fakat an raporu bir sürü adam vatandaşlar olarak da okuduğumuz zaman inanılmaz bir şey sürekli. Çet raporunun aynısını almışlar ve aynı şeyler 3-5 sayfa sonra yeniden yenilenmiş hı hı, tekrar edelim, sürekli aynı şeyler tekrar edilmiş kendilerine ait bir görüş yok Burada bunun altına Çok çizmek enteresan. gerekiyor e, özellikle. Çünkü dediğiniz gibi burada e, chat e, olumlu kararının e, yürütmesinin durdurulmasıyla alakalı bir dava açılmışken e, bir bilirkişi heyeti atanıyor, teknik bir bilirkişi <gülüyor> heyeti. Ve burada tabii beklenti e, konunun uzmanlarının teknik olarak bu e, chat raporundaki e, sunulan taahhütleri değerlendirmesi ve buna göre evet. de e, bunun yapılıp yapılamayacağını söylemesi analizlere ve bilimsel verilere evet, dayandırılarak. Evet, evet, evet. Ama basından bizimde Yok. Evet, basından Biz bizim de yok. gördüğümüz Enteresan... kadarıyla tamamen kanaatler evet. ve e, varsayımlar üzerine e, yazılmış ve Çed'in kopyası evet. olan bir metinle karşı karşıyayız. Evet, aynı metni. Üç, e, yani bir, bir şey var mesela, şeyle ilgiliydi. E, e, iki sayfa sonra yani aynı şeyi üç kere aynı metni okuyorsunuz. Bir iki sayfa bir sayfa çeviriyorsunuz aynı çizimler tekrar işte drenaj kanalı iki sayfa sonra bir daha aynı aynı resim aynı çizim aynı drenaj kanalı teleferik hattıyla ilgili çok enteresan şeyler var. Diyor ki Teleferik'le e, ki onunla ilgili bir başka hocamız bir şey yazmıştı aslında 10 ay ayda da 22 gün çalışabilir işte ve 3te birini ancak kaşır demişti Teleferik zaten taşıyamaz demişti. Ama bunlar bunu 365 gün ve 24 saat yani full çalışacak hesabı yapmışlar ama yine taşımıyor. Onu da yazmışlar yani çok enteresan hı hı, e, hı. ama ondan sonra yine olmaz dememişler. Mesela Kafkasör Turizm alanı bizim yüzyıllardır kullandığımız ve dünyaca ünlü bir e, bir yaşam alanı. Hı hı. Evet Artvin'de yaşam alandır zaten. Ee, oraya toz emisyonu 355 metre mesafede olduğunu yazmışlar doğru. Ee, ve tozun oraya yani mutlaka ineceğini yazmışlar ki şehre de inecek o toz. Ki normal temiz bir şey bir toz da değil biliyorsunuz madenlerden inecek olan şeylerin. Hı hı. Ama bir görüş yok yani o ne olacak ne olmayacak mesela suların olmadığını yazmışlar. Orada bizim yaptığımız haritada haritacı arkadaşla o mahallenin yaşlılarıyla tek tek gezip eski yani 100 yıllardır kullandığımız kaynak sular var. Şu anda sondajla oradan e, çıkarılan aslında e, Belediye belki e, yani artının içme suyu olarak çok temiz e, sular. Mesela orada bir vatandaş kendi evi için çıkarttı. Yeraltı suyunu kullanıyor. E, Yüzyıllarda zaten e, kendi yani doğal olarak çıkan ve kullanılan bir sürü suyumuz var. Hiçbirinin olmadığını yani bir ki oradaki yabani hayatında kullandığı sular var. Her iki tarafta, her iki vadinin yani Cerat Tepe'nin bu tarafında yani oraya da e, yer altındaki suların, kirlenen suların oraya karışmaması imkansız. O dere üzerinde iki tane alabalık piyasası var. Hala bizim artışında küçük küçük yani bahçeler, hala tarımla uğraşan insanlar var. Bu suları kullanıyorlar. Sulaması suyu su olarak da kullanıyorlar. Sular yok demişler. Kaynağın olmadığı belirtiliyor. Sularımız Hı -hı. bilmiyoruz. Su kaynağının olmadığıyla ilgili bir şey var. Evet, evet. evet e, dediğim evet, gibi evet, bize, evet, de, ben... bize de yansıyan bölümleri oldu. Yani konu bu kadar Hı -hı. ciddi olmasa gülüp geçebileceğiniz tabirler var gerçekten. Aynen e, benim en çok yani... ilgimi çeken e, öneri. Bölgedeki endemik bitkilerin başka bir Hı. bölgeye sökülüp dikilmesiyle bu zararın önüne geçilebileceği gibi bir evet. fikir var. Herhalde biyoloji camiasında da çok sansasyonel bir fikir olarak karşılanacaktır evet, diye yani düşünüyorum. Yani biz onlara hani çok bir şey yani çok gerçekten. koy mesela kuşlarla ilgili. Burası yırtıcı kuş göç yolu. Onu yazmışlar. Ee, ağaçlarda onlar oralarda konak konakladıkları yerler belki işte yuvalandıkları yerler o konuda zaten hocalar raporlarını yazacaklar işte onların başka ağaçları kullanacağını yazmışlar apartman ev taşıyor gibi ee, gibi gibi yani yüzlerce bizim tabi anlayabildiğimiz kadarıyla işte gördüğümüz kadarıyla yani inanılmaz bir e, ben de yani ilk böyle bir diyorum ya biz hani sonuçta sıradan vatandaşlarız ama. Hocalarımız zaten şu anda e, bunlarla ilişkin raporlarını yazıyorlar fakat onlar da yani böyle bir rapora nasıl bir rapor e, yani bir rapor yok ortada artık e, kendileri tekrar e, görüşlerini belirtiyorlar onları hazırlıyorlar bir yandan onlar e, yavaş yavaş geliyor hı hı. E, biz onları da zaten e, mahkemeye sunacağız ama gerçekten e, çok enteresan endişe verici Daha doğrusu yani e, Böylesine bir rapor hazırlayan veya tıpkatan rapora müdahale edildiyse nasıl böyle bir şey olacak diye endişelenmeye başladık. Yani açıkçası zaten bir endişemiz vardı. Hı hı. Ama bu kadar kötüsünü bu kadar e, galiba kimse uzak. beklemiyordu. Ha. Evet. Ee, dediğiniz bu kadar gibi. Da beklemiyorduk açıkçası. Yani evet. birazcık daha e, doğrusu bilgi olur diye düşünüyorduk ama bir bilgi yok içinde. Sadece çeti e, oradan şey kesmiş, oraya yapıştırmış, oradan kesmiş, oraya yapıştırmış. o Hı -hı. kadar başka bir şey yok yani. Konuyla ilgili daha önce evet, de sizin bahsettiğiniz e, bilimsel görüşler zaten yayınlanmıştı. Artvin Cerratepe Ormanı için e, Kafkas Üniversitesi'nin yayınladığı bir fakülte görüşü var. Ve bunlar da evet. dediğiniz gibi böyle küçük detaylar e, tabii ki bahsediliyor ama... Topyekun ya Artvin ya maden karşılaştırması yapacak kadar olayın ciddi olduğu söyleniyor. Bedrettin Bey'le olan programımızda hani gözümüzde canlandırabilmek için bu örneği vermiştik. Tekrar etmek istiyorum. İstanbul'da böyle bir şey olduğunda Artvin'i Beşiktaş olarak adlandırırsak maden alanının Maçka, Teşvikiye bölgesi kadar yakın olabileceğini ve etkisinin o kadar yüksek olabileceğini Ankara'da da bahsetmek gerekirse belki ancak Ankara Kalesi örneğinin verebileceğini söylemişti. Çünkü uzaktan tabi dinlerken de biraz zor oluyor ne kadar yaşam alanının içinde bir yerden bahsettiğimizi anlamak bir Tabi arttırınları olarak bunu çok daha iyi. görmeden arttırınları anlamak da biraz zor. Çok farklı bir coğrafyamız var. Çok %60 eğimli bir coğrafya yapıya sahibiz. Çok farklı bir coğrafyada yaşıyoruz ve bu eğimin üst tarafında bu. Yani biz aşağıdayız zaten. Hem Artvin'deki yaşayan 25 bin insan var, hem de orada Doğu Karadeniz'in doğal yaşlı ormanlara dediğiniz çok özel bir ekosistem var. Aslında biz sadece ormanı ağaç olarak, ağaç sayısı olarak zaten görmüyoruz. Bunu öğrendik yıllar içerisinde. Biz oradaki ekosistemin dünya ölçeğinde ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Yani hem Artvin'deki halk açısından orası zaten olmazsa olmaz. Yani onlar bizi çevreleyen bir şey olarak, huni olarak. Düşünün yarım kesilmiş bir huni huni olarak düşünün. Bunu bir hoca örneklemişti. Yukarıda yapılan her şey bununun dar tarafındayız, aşağısındayız. Bu etrafın o yukarıdaki huninin tümü geniş kısmı hepsi maden alanı. Onu düşünün. Orada yapılacak her şey aşağıya gelmek, bize ince. gelecek. Artvineye gelecek. Evet. Yani öyle düşünürlerse belki artvine e, bilen veya bilmeyen konu e, şeylerimiz dinleyicilerimiz çok gerçekten enteresan bir e. Zaten biz. Ee, bunu herkese söylüyoruz. Gelin, Cerat Tepe'yi görün, bizi daha iyi anlarsınız diyoruz. Hı hı. Hem zaten Cerat Tepe aslında e, Hatila Milli Parkı ilan edilmeden önce normalde Cerat Tepe'de e, Hatila Milli Parkı'nın sınırları içerisinde olması gereken bir yer. Ama e, ilk maden şirketi, Komünko ile devlet arasında bir e, şey yapılıyor. Ve milli park sınırları daraltılıyor ilan edilmeden önce. Aslında çalı, milli park sınırları çalışılırken genyan da yani bir kısmı e, ve Cevap Efendi'nin hemen hemen tümü milli park sınırları içerisinde. Hı hı. Ama sonra bu maden alanına izin için milli park sınırlarının dışına çekiliyor. Aslında aynı değerdeki, aynı e, değerlere sahip. Çok özel zaten Artın Orman Fakültesi'nde özel çalışma alanı orası. E, ormancılık açısından e, işte onlar daha farklı e, e, tadiller kullanıyorlar Ben onlar şu anda size, e, şey bilemeyeceğim ama çok özel bir, çok özel e, bölge. bir bölge çok bölge, e, evet. Hem yırtıcı kuşların işte vadiden yükseliyorlar döne döne geçiyorlar. Mesela Atmacalar orada yakalanır. E, atmaca merakları için çok özel bir bölge gerçekten. Zaten artın açısından da çok özel bir bölge. Çünkü yukarıdaki o onlar yani o orman ekosistemi ve o yani o yapı olmazsa aslında aşağıda artın olma şansı yok. Bunu çok bilim insanı olmaya da gerek yok. Artifine gelip de karşıdan baktığınız zaman o ya yani başka bir şey yapılacağını söylediğiniz zaman ona herkes Aa, orada öyle bir şey yapılabilir mi? diye der zaten. Başka bir bilimsel hı. açıklamaya bile gerek yok. Evet yavaş yavaş sonuna geliyoruz programın bu bilirkişi raporuna tabii ki bir, bir itiraz ileteceğinizi söylediniz. Kısaca bundan sonraki süreci bir özetleyebilir miyiz iki dakikada? Yani şimdi işte dediğimiz gibi hocalarımızda biz hemen zaten onları yolladık. Ee, geçtiğimiz Cuma günü bu rapor yani şey bize teslim edilmiş oldu. 15 gün süremiz var, ee, itiraz süresi var. Ee, i̇şte hocaların raporları da yetişecek ee, o itiraz süresi. Yapılacak. Ondan sonra e, mahkeme bir e, mahkeme günü için bir gün verecek idare mahkemesi, idare mahkemelerde şeyler süreç öyle işliyor. Ve ee, biz tabii hem e, Arsin'deki hem Türkiye'deki, bütün Türkiye'deki hem e, doğalseverleri hem Arsin'leri Rizeyder Rize Mahkemesi'ni duruşmaya davet edeceğiz. E, zaten 751 tane zaten duruşma e, yani davacı olan şey var. E, hem kurumlar var. Tabii davacı derken sadece 751 tane e, Arsin'in vatandaş değil. E, bunda tema da var, tüm. E, TUMOP'un odaları var, barolar, baro, barolar Birliği var, yani Türkiye'nin gerçekten en büyük çevre davası var. da var. Hı -hı. Siyasi partilerimiz var Arsım'daki. Arsım'daki zaten bütün STK'lar, en başından beri STK'lar, siyasi partiler, tümüyle artı halkı vatan baş olarak da var. O yüzden o geniş elpazeyle zaten Rize'da mahkemesinde olacağız. Ee, bu arada zaten vatandaşımızı tekrar tekrar bilgilendirmeye çalışıyoruz. İşte e, bu yayınlar da bizim sesimizi daha çok duyurmaya çalışıyor. Bu arada e, e, Tarım Orman İş Sendikası'nın ve İnşaatçı Derneği'nin bir de işte orman işçileri ve inşaat işçileri enternasyonelini beraber düzenlediği, dünya ölçeğinde düzenlediği bir imza kampanyamız var. E, buna da tekrar buradan da destek isteyelim. Beşiklercim Derneği Ork'tan girerlerse 3 e, logolu bir imza kampanyasıdır. Dünya ölçüde 135 ülkede şu anda Artvin için böyle bir destek var, Cevattep için böyle bir destek var. Bu da gerçekten inanılmaz bir destek bizim için. E, dinleyicilerimizden de bütün Türkiye'den buna da destek olunması için e, onu istiyoruz rica ediyoruz şey yapan destek olmak isteyen herkes onu destekleyebilir bunu da duyuyormuş ama. Bunun dışında işte hani bu tür şeyleri yapmaya çalışıyoruz ün halkı zaten dediğimiz gibi hani hukukta farklı şeyler olabilir mi bir, çok enteresan şeyler oluyor. Hukuka güven maalesef gittikçe azalıyor ama biz yine de sonuna kadar onu deneyeceğiz. Ama Artvin halkının e, kararı kesindir e, Başka seçeneğimiz de yok zaten. Yani Artvin e, gerçekten huzurlu bir kenttir. Yıllardır e, Artvin tarihinde ilk defa böyle bir şiddetle karşı karşıya kaldı. Yani kurtuluş tarihi ve geçmişi hariç. Gerçekten ve inanamadı yani yaşlı insanlarımız gerçekten inanamıyor. Yani nasıl yani devletin bizi koruması gereken devlet gücü nasıl böyle bir şey yapar. Mesela şu anda jandarmamız yukarıda şirketin güvenlik gücü işte olan beş kişi neyse onlar orada bekliyorlar. Jandarmamız da onların güvenlik gücünü bekliyor. Çok enteresan bir durum. Evet olağanüstü e, bir durum olduğunu. Yok durumdalar bizi Hı -hı. bırakmıyorlar. Biz aslında geçenler dedi, eee işte aslındaki anda şeyler yani ticaret dolası esnaf sanatkarlar odası barı, muhtarlar derneği işlerinden ne bir küçük bir konisyon her hafta gidelim bakalım halk tedirgin orada bir şey yapılıyor zannediyor. Bakalım ve bilgi verelim halka dedik bunu yazıyla istedik valilikten. Ne yazık ki denetime izin veremez gibi bir cevap geldi. Biz denetim dememiştik zaten. Hı hı. Ziyaret belkiştik aslında. Ziyarete bile izin Ziyaret vermeyen sen, olağanüstü evet. bir durumdan söz söz konusu. Yani yani yani hı hı. sanki farklı bir şeymiş olağanüstü bir durum daha farklı bir şeyler yaratmaya çalışıyorlar. E, bizler de e, halkı gerçekten yasalış bir şey yapmıyor. Bugüne kadar yasalış hiçbir şey yapmadık. E, bize tabii bu arada davalar da açıldı. Yarın bir davamız var. Hani şu meşhur kütüplü fotoğrafımız var. Ondan dolayı bir dava açmışlardı. Yarın o davamız var. Onun peşine yine davalarımız var. Bu arada mesela bugün öğrendik ki öğretmen arkadaşlara, milli eğitim müfettiş getirmiş, öğretmen arkadaşlara tekrar soruşturma yapıyorlar. Ee, ya işte Eskinliklere katıldığınız gibi Halbuki hiç kimse yasa dışı hiçbir şey yapmadı Ertin Halkı dediğim gibi Bugüne kadar hiçbir şey yasa dışı bir şey yapmadık Biz sadece savunma hakkımızı kullanıyoruz hı hı. Hem gelecek nesillere Bırakmamız gereken bir dünya mirası var Bunu mutlaka korumak zorundayız İnsanlık adına hem kendi adımıza Hem gelecek kuşaklar adına Bunu aktarmamız lazım Bunu korumak zorundayız Hem de kendi yaşamımızı korumak zorundayız Hem anayasa gereği bu hakka sahibiz hem de hukuksal açıdan da e, yaşam alanı savunma hakkına sahibiz. Biz sadece onu kullanıyoruz. Hı hı. Yine kullanacağız. Artın halkı e, asla bu kararından vazgeçmiş değil, vazgeçemez de zaten. E, biz bütün canlılar adına hem onların şeyini hem de Artın'ın yaşamını kullanıyoruz. E, hem savunmak hem korumak zorundayız diyoruz. Biz de biz de İstanbul'dan e, sizin bu haklı mücadelenizde yanınızda olduğumuzu tekrar e, iletmiş olalım. Ve verdiğiniz e, bilgiler için çok çok teşekkür ederim. Çok güzel bir özet ve konunun e, iyi bir güncellemesi oldu. Biz de e, bu konunun takipçisi olacağız. Hem programla hem de elimizden geldiğinde geldiğince Artvin'e gelerek de bu konuda olan desteğimizi ileteceğiz. Çok çok teşekkür ediyoruz tekrar Neşe Hanım. E, hem katıldığınız hem de bu konu hakkında verdiğiniz e, yaşam mücadelesi için. Biz teşekkür ederiz. Tekrar dediğim gibi Aslim'deki bütün canlılar adına tekrar biz teşekkür ederiz. Sesimizi duyurduğumuz için. Tekrar konuşmak güzel. dileğiyle. Her hafta olduğu gibi yüzde yüz ekolojik pazarlarımızı duyurarak programı kapatalım. Bugün Bakırköy'de, Cumartesi günü Şişli Feriköy ve Beylikdüzü'nde, Pazar günü ise Kartal ve Küçükçekmece'de kurulan yüzde yüz ekolojik pazarlarımıza hepinizi bekliyoruz. Ben Buğday Derneği adına Bora Kabatepe, yayında bana yardımcı olan arkadaşım Barış Demir'e teşekkür ediyor. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam